1133 numaralı konu, Hazreti Ömer'in namazda ağlaması, ben sabah namazında safların en sonunda olduğum halde Hazreti Ömer'in Yusuf suresini okuduğunu ve ağladığını işittim, ben üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim, Yusuf, 12 suresi 86 ayetine gelince, ağlamaktan tamamlayamadı ve yarıda bıraktı, Ömer'in arkasında namaz kıldım, 3 saf arkada olduğum halde onun ağlayışını işittim.